Sofya'da Cumhurbaşkanlığı sarayının önünde nöbet değişimi. Geniş bulvarın hemen karşısında Bulgaristan hükümetinin kalbi Bakanlar Konseyi uzanıyor. Çok değil bundan 13 yıl önce son komünist lider Jikov döneminde de tören kıyafetleri içindeki askerlerin ayak sesleri Sofya'nın göbeğinde böyle yankılanıyordu. Ama 1989'dan beri Türk azınlığın zorunlu göçle yüz yüze geldiği o günlerden bu yana Bulgaristan'da çok şeylerin değiştiğinin en somut ifadesi artık hükümet binasının gösterişli odalarında yankılanan Türkçe. Doğru siyasi yol olarak yürüdüğümüz yol işte bizi bu başarıya ulaştırdı. Hak ve Özgürlük Hareketi'nin yürüttüğü siyaseti işte bizi bu yere getirdi. Necdet Molov, Türk azınlığın bayraktarı Hak ve Özgürlükler Hareketi'nden. Koalisyon hükümetindeki iki Türk asıllı bakandan biri. Bulgaristan tarihinde bir ilk. Yolun başındayız diyemem ama yolun ortasına da vardık diyemem. Yani yolun ilerlemesindeyiz. Aldık, aldıklarımız ağız değil. Alacağımız da az değil. Neler var alacağınız? Çok şeyler var da ekseriyeti kültürel haklardan. Siyasi haklarımız bence tamdır. Bulgaristan'da Kral Simeon'un başkanlığında kurulan son hükümet, 8 milyon küsur nüfusu olan ülkede yaklaşık %10'u oluşturan, hatta kimilerinin daha da fazla nüfuslarının 1 milyona yakın olduğunu savunduğu Türk azınlığa iktidar ortaklığının kapılarını açtı. Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin lideri Ahmet Doğan'la birlikte kurucularından biri olan Ünal Lütfi'yi Bulgaristan Parlamentosu'nda ziyaret ediyorum. Makamı Parlamento Başkan Yardımcılığı. İnanır mısınız gerçekten benim için bile bir mucize gibi geliyor. Çünkü şöyle diyeceğim yani bin kişiden fazla Türk asıllı Bulgar vatandaşı bugün Bulgaristan Devleti'nin çeşitli kademelerinde çalışıyor. Bu çok büyük bir başarıdır. ...Bulgaristan'ın hissi için Avrupa standartlarının üzerine basarak biz bu duruma geldik. Bulgaristan'da konuştuğum Türk azınlıktan hemen hemen herkes gibi Ünal Lütfi de azınlık haklarının garantisi ve gelişimi için aynı adresi gösteriyor. Avrupa Birliği ile imzalanan çerçeve anlaşma. Savaşımız da bitmedi. Azınlıkların, haklarını savunma çerçeve anlaşmasında her şey var orada. Onları biz hayata geçirmek istiyoruz. Efendim televizyonda Türkçe yayınlar, Türkçe okullar, okuma yerleri, Türkçe, Türk tiyatrolarımız. Ben Avrupa'da bu, bu konuların efendim nasıl olduğunu görüyorum ve aynı şekilde bunları da burada uygulamaya çalışacağız. Niye? Niye de iyimserim bu konuda? Çünkü Bulgaristan hem NATO'ya hem Avrupa Birliği'ne aday olduğu için işte orada kriterler belli Burada çok ciddi kriterler var. Hem siyasi, Kopenhagen kriterleri hem de ekonomik kriterler. Ve emin adımlarla bunları yavaş yavaş konuşa konuşa, ikna ede ede diğer demokratik partilerle efendim, Bulgaristan'da bütün bunları yapma niyetindeyiz. Diğer partilerden bahsediyorsak Bulgaristan'da Türklerin sisteme entegrasyonunun bir ölçüsü de diğer partilerdeki varlıkları. Ergin Emin, muhalefetteki Demokratik Güçler Birliği Partisi'nden milletvekili. Avrupa'da olduğu gibi herkes bir rakiple, yani bizim amacımız Bulgaristan'da Türkler girsinler her bir parti. Siyasetle kim isterse ilgilenme girsin her bir parti, Her zaman da Türkler iktidarda olacak. Evet Avrupa'ya dedik. Yes for Europe. <gülüyor> Sofya'da bir kasetçi dükkanının önünde aynı umutları paylaşan bir Bulgar kadına göre vize uygulamasının kalkması olumlu bir gösterge. Bu <gülüyor> neydi? Bu da kaži, mi, e Güzel şey viz yoksa viz yoksa, bir şey İngiliz kalkması. İlerde Avrupa Birliği'ne girecek miyiz, göreceğiz. Ve Türk azınlığın de... sesinin duyulması önemli inin. bir unsur. Nibiravodimatnička razdelenus, Mimar Sinan'ın inşa ettiği Sofya'daki Banyabaşı Camii, kentin tam göbeğinde küçük bir yapı. İbrahim Körpe, Doğu Bulgaristan'dan ziyarete gelmiş bir müftü. Bulgaristan'da değişen yasalarla birlikte giriştiği bir hak arayışı var. Yakın zamanda Türkiye'de de Rum ve Ermeni toplumla ilgili olarak gündeme gelen azınlıkların vakıf mallarına yeniden kavuşması konusu Bulgaristan'da Türk azınlık içinde geçerli. Şimdi bizim burada 10 seneden beri vakıf çalışmamız vardı. Türk okullar, vakıf arazilerimiz var. Bunlar vaktinde devletiştirilmiş ve 1997'de son Uluçnikov Kanunu çıktı. Uluçnikov Kanunu'na göre müftülükler, cemaat İslamiyeler, onlara olan vakıf arazilerini iade edebilirler de böyle bir kanun çıktı. Biz tabi bu kanundan istifade ettik. 98'de devletten bütün devletiştiren malları istedik ama cevap gelmeyince biz mahkemeye sevk ettik bu isteğimizi. Biz haklarımızı aramaya kararlıyız. Gerekirse bu olay bu dava insan hakları mahkemesine kadar gidecek ama biz haklarımızı arayacağız. Banyabaşı Camii Türklerin Sofya'da toplandığı belli başlı mekanlardan yakın tarihteki hatıralarını dinleyince ...azınlık haklarındaki kazanımlar daha iyi anlaşılıyor. Zekeriya Cömert işte bu kişilerden biri. İsim değiştirme kampanyasıyla başlayan... ...ve 89'da zorunlu göçe dek uzanan günler hafızasında hala taptaze. Artık sizler siz yeni kimlik alacaksınız. Yeni Bulgar adlı konulacak. Köyler basıldı. Ama biz anladık ki bu böyle geçmeyecek. Biz de komşu köylere kaçtık. Ama duyduk ki köyler sarılmış artık çare yok. Sonra polis geldi halkı dağıttı. Askerler, siviller konuldu. Her bir tarafa sarıldı. Yani sonra bu mesele geçince atlar değişildi. Bir de bütün kimlikler değişildi. Sonra 4,5 yıldan sonra bu 89 olayı belirdi. Yani biz de gidenlerden oldum. Aktarmalar olunca Bulgaristan'da Jevkov değişince yani yavaş yavaş köylüye dönünce insan da sürü gibi böyle aldık kendini. ben de geri dönerden bir kişiyim yani Ve Türklerin şu an konumu nedir sizce Bulgaristan toplumu içerisinde şimdi e, ekseriyette Bulgaristanların e, yetişmek e, şeye, okuma taa iyidir bizden yetişti biz köylerde yetişmeştik e, Türkçemiz e, Türk olduğumuz için yani Bulgarcamız o kadar yeterli olmayınca onlar taa bizden üniversitede yani şimdi işsizlik Oranın çıkınca onlar kamu işlerde onlar kaldı işlerinde. Biz ne kadar olsa hep Türk köylende olunca işler kapatıldı böyle kaldı. Hani... Ama sizce ilgiye doğru bir gidiş var mı? Ümit ediyoruz inşallah olur diye. Yani bu dönemde insan umutla yaşıyor nerede olsa inşallah olur yani. Ekonomisi sıkıntılı bir dönemden geçen Bulgaristan'da çoğunluğu tarım sektöründe çalışan Türk azınlık arasında işsizlik Bulgarlara nazaran daha yüksek seyrediyor. Kültürel haklardaki kazanımlar sevindirici kuşkusuz ama birçok Bulgar Türk'ünün gözünde şu an iş ve aş daha öncelikli gibi. Ekonominin yeniden canlanması ve toplumlar arası ayrımın kapanması elbette kısa sürede hallolacak gibi değil ve kısmen Türklerin eğitim hayatındaki yerlerinin de güçlenmesinden geçiyor. Ama nasıl bir eğitim? İşte ana tartışma konularından biri. Kazım Memiş gazetecilik, öğretmenlik yapmış ve eğitim bakanlığından müfettiş olarak emekli olmuş. Şimdi Sofya'da yaşıyor. Bulgarca'nın çok lüzumlu, gerekli olduğunu herkes biliyor. Ama Türkçenin öğrenilmesi Bulgarca'ya engel olacak falan diye bir anlayış işte doğru değil bende. Çünkü bir çocuk baştan ve her şeyden önce ana dilini mükemmel bilmeli. Bütün gramer kurallarıyla, her şeyiyle. Yazınmemiş, Bulgar eğitim sistemine entegrasyonun azınlık dili Türkçe pahasına olmamasını savunuyor. Sofya'da tıkış tıkış kitap kağıt dolu, ofis olarak da kullandığı evinde, bana çıkardığı iki Türkçe çocuk dergisinden biri olan balonu gösteriyor. İçlerine Avrupa Birliği ile imzalanmış çerçeve anlaşmanın Türkçe ve Bulgarca bir kopyasını yerleştirmeyi de ihmal etmemiş. İlk dergidir bu. Türkçe ve özel Kişi tarafından hazırlanmış ilk dergi bu. İkinci dergimiz de Gönül. Ona başladık iki sene en beri Gönül'de çıkarıyoruz. Bir şirket, bir şey olarak, yayın evi olarak Türkçe. Tek Zaten memlekette başka bir yayın evi yok Türkçe. Bulgaristan Türklerinin gerçekten de kendilerine ait bir kültürü var. Folkloru var. Edebiyatı var. Bütün bunları gerçekten biz... Yansıtmalıyız. Kanal 1 Türkçe Haber Bülteni'ne iyi günler. Yanlışlık hava ve kuvvetli rüzgar yurdu kötü etkilemeye devam ediyor. Son verilere göre 52 yerleşim yerine elektrik saldırı. Bulgaristan'da bir süredir devlet televizyonunda akşamları yer alan 15'er dakikalık Türkçe Haber Bülteni'nden. Ama yeterli mi? Aynı şekilde devlet radyosunda da Türkçe programlar var. Bulgar Türklerinin yakından tanıdığı bir ses Müjgan Bakarova. 93'ten beri biz yarım saat sabah saat altı buçuk yediye kadar ve akşam yedi buçuk sekiz arası ve yarım saatlik bir ya böyle bir kısacık bir zaman dilimi içinde bizim buradaki e, Türk asıl vatandaşlar için yayınlar yapıyoruz. Bu yayın saatlerinin daha çok artmasını arzu etmez misiniz veya Türk toplumun taleplerine bu konuda? Tabii ki tabii ki bunlar ya dört beş yıldan beri yani yani aslında ya hiç de gündemden düşmeyen bir problem bu. Yayın hayatındaki yerlerini tadımlık diye niteleyen Kazım Memiş'e soracak olursanız, Bulgaristan Türkleri kendi radyo ve televizyonlarını kurmak için harekete geçmeli. Hükümetten beklersek olmayacağını biliyorum. Biz burada bir milyona yakın insanız ya. Yani. Bir milyona yakın insanın yarım saat yahut da beş dakika televizyon yanında yani Olmaz yani. Türkiye televizyonları izlenmiyor mu? İzleniyor. İzleniyor ama o televizyonlarda bizim sorunlarımız, bizim problemlerimiz yok. Bu milletin burada problemi mi var? Bizim mesele iş problemimiz başka. Bizim köylerimizde kasabalarımızda yüzde yetmiş yüzde altmış işsiz insanlarımız var. Bizim ders Türkçe problemlerimiz var, sorunlarımız var. Ya onları biz göstermezsek, televizyondan göstermezsek, radyolardan anlatmazsak, nasıl alıçık ya nasıl çözeceğiz? Türkçe yayın ve Türk Dili eğitimiyle ilgili sorunlara yanıt aramak için biraz Sofya'dan ayrılıp Karadeniz kıyılarına uzanıyoruz. Burgaz Limanı Türkiye sınırından otomobille birkaç saat uzakta ve denizden daha içerlerde ise Ruen Belediyesi yer alıyor. Yaklaşık 40 köyün bağlı olduğu Ruen ve çevresinde nüfusun %80'i aşkını Türk asıllı. Etrafa biraz baktığınız zaman hemen dikkat çeken çanak antenler doğru Türkiye televizyonlarına çevrili. İyi günler çocuklar. İyi günler. Iyi günler. Ve Rüven Ortaokulunda Türkçe sınıfı. Bulgaristan'da hali hazırda haftada 4 saat seçmeli Türkçe dersi alabiliyor öğrenciler. Ama çok sayıda Türk yetkili gibi öğretmenleri Mücella Bilal de dersin seçmeli değil zorunlu olmasını arzuluyor. Ancak çocuklar evde zaten Türkçe'yi öğreniyor diyen hatırı sayılır oranda anne babayı seçmeli dersler için bile ikna etmek durumunda. Başka dünya beni sen Türk edersin. Vatan yem yeşil dağlarım altın renkli ovan gök yüzünü ipek gibi vatanım bu güzelden çiçek ovar açır kokou saçlar ondan van Ruenli Türk yetkililer çocuklara edebiyat Türkçesi öğretmekte kararlı ama işin diğer ucunda ya Bulgarca bilgileri işte ciddi bir sorun Ortaokulun müdürü Türk öğrencilerin Bulgarcalarının ilerlemesi için çareler arıyor. И проблема темче в детската литературно Çocukların Bulgarcayı iyi bilememesi bir sorun. Evde ve sokakta sırf Türkçe konuştukları için okula başlamadan önce bir sene Bulgarca hazırlık sınıfı koyarak bir çözüm yolu bulduk. Önceleri Bulgarca, şimdi ise Türkçe öğretmenliği yapan Mücella Bilal, Bulgar öğretmenlerle işbirliği içinde iki dilde eğitimin bir ikilem yaratmadığını ve okulun artan başarısının da bunun kanıtı olduğunu söylüyor. Ona göre temelde önemli olan özgüven. Lise yıllarına erişinceye kadar artık bu problem çözülmüş sayılıyor. Yani her iki dili de çocuklar kolayca kullanabiliyorlar. Yıllar önce çok az sayıda kişiler eğitim görebiliyorlardı üniversitede. Bu yıllar ise tam tersi oldu. Her isteyen üniversiteye gidebiliyor. Bu bizim kazandığımız en büyük haklarımızdan biridir. Türk azınlıktan daha çok öğrenciye yüksek öğrenim imkanının sağlanması mali kaynakla da yakından ilgili. Rüven <Gülüyor> Belediye Başkanı Hüseyin Çırağı meşgul bir gününde yakaladık. İki telefon arasında bana belediye meclisinde Türk azınlığın ağırlığını koyarak öğrencilere tahsis edilen burs politikasını kendi lehlerine nasıl değiştirdiklerini anlattı. Belediye meclisinde karşı çıktık ve böylelikle yeni bir karar çıkarttık. Dedik ki bugünden sonra artık yine burs ödenecek ama bunlar artık belediye içerisinden olsunlar. Ve diyebilirim ki 10 sene içerisinde 300 kişiden fazla üniversiteli kişimiz oldu. Ben geldiğimde bütün araştırma yaptım kendi bölgemizde parmakla sayılabilir kadar 5 kişi üniversite bitirmiş kişilerimiz vardı 1990 yılına kadar ve yetişen yeni nesilden de hızla yeni projelere katkıları bekleniyor. Avrupa Birliği fonları için ileride kıyasıya bir yarış var. Bizim amacımız gelecekte Avrupa'dan daha fazla bölgesel fonları kendi bölgemize getirmek ve böylelikle sanıyorum ki o zaman işsizlik daha az olabilir. Bu fontların daha fazla dağıtılması, Bulgaristan içerisinde nerede azınlıklar var? Onlar öncelik taşıyor. Bazı, yani hepsi değil de bazı Bulgarların bu işlere karşı çıkıyorlar. Ama Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne gitmesi gerekiyorsa, Türk veya kalan azınlıkları tanımaları gerekir diyorum. Yani ...azınlık yerlerde devamlı işsizliğin çok olduğunu söyleyebilirim. Tekrar Sofya'dayız. Dört bir tarafımı sarıp para dilenen bu sokak çocukları, kentteki hemen hemen bütün diğer sokak çocukları gibi Çingene toplumdan. Bulgaristan'ın ve yalnız Bulgaristan'ın da değil Avrupa Birliği'ne aday, diğer Doğu Avrupa ülkelerinin de azınlık haklarındaki zayıf noktası Çingene ya da Roman toplum. İşsizlik, eğitimsizlik, Türk toplumun yaşadığı en yoksul bölgelere kıyasla bile Çingene'ler arasında Bulgaristan'da çok daha yaygın. Avrupa Birliği son raporunda Türklerin sosyoekonomik katılımının artmasını istemekle birlikte bu toplumun artan siyasi haklarına da dikkat çekerken, Çingene toplumun zaten düşük olan yaşam standartlarının ve maruz kaldıkları dışlanmanın hatta polis zulmünün kötüleştiği görüşünde. Bulgaristan'daki gezimizin sonuna yaklaşırken ülkenin ikinci büyük kenti Filibe'deyiz. Kentin hemen dışındaki Stupilino mahallesi yakın zamanda bazı ayaklanmalara dek varan gerginliklere sahne oldu. Ah, sığıncağına koyda para Roma, fondasya Roma, demek diyor. Zatok boşu Tok Roman halkının yaşadığı yerlerde ağızlardan düşmeyen sözcük yani elektrik. Faturalarını ödemeyen binlerce kişinin derdi aynı. Riza, ne robotim kazanayım Zatoka okağı Ay ki Türkçe mi konuşayım bay? evladım bilmem çok Türkçe <gülüyor> Burada elektriksiz kaldınız öyle. Elektrimiz yok şıllantımız yok Bilmem alı korat Zoya gel konuş sen ha Gel konuşayım. E, ne konuşayım ne konuşayım bıktım artık konuşayım konuşalım. Ne konuşalım ya iş yok para yok <gülüyor> etmiyor <gülüyor> paralar Saşırın nereden alasan. Kızan mı bakarsan, çinik mi bakarsan hastayız. İlaçlara et mi, paralar. Kimseden fayda yok. Kimseden. Stupilino'yu 26 yaşında yarı çingene, yarı Türk olan Stefan Yugof'la dolaştım. Ya da Türkler arasındaki adıyla Şaban'dan. Çingenler daha çok çingenlerin Türk dilini biliyorlar. Ama Türk milletimiz bizim burada çingene dilini bilmiyor. Çingene dilinde eğitim, çingene dilinde mesela televizyonda yayın, e, e, bu tip şeylerin başlamasını istiyor musunuz? Böyle bir girişim var mı? Şimdi e, bu dakikada e, çingene dili e, programlarda, televizyonlarda yoktur. Amatör Türk e, var, haberler var. Burada işsizlik %90'ın üzerinde seyrediyor. Konuştuğum birçok kişiye göre başlıca nedeni ayrımcılık. Gazetelerde yayın yapıyorlar, işçi arıyoruz. Biz gidiyoruz, iş içi, bizi gördüler mi esmerli bıyıklı, tamam diyor, aldık az önce diyor. Aynı zamanda tanıştığım çok sayıda kişi Çingene değil, Bulgar Türkü olduğunu ısrarla söylüyor ve Türkçe konuşuyor. Fakat Türk azınlık genelinde kabul görüyorlar mı? Burgucu yerine bizi burada yazdılar. Burgucu dediğim şopar yerine, anlin mi? Yani ki biz dindeyiz, Türküz. Gel gelelim bize kimse bir numara çevirmiyor. Tamam, Döndürmüyor olsun. baş bize. Lazım biraz bize de tutkunluk. Biz Müslümanız. Biz gece gündüz Allah'ımıza itaat ediyoruz. Namaz kılıyoruz. 89'daki zorunlu göç sırasında Türkiye sınırına hareket eden grupta yer almalarına rağmen geri çevrilip tekrar Bulgaristan'a yollandıklarını da gene bu aynı insanlar söylüyor. Türk ya da Çingene olsun. Sonuçta Çingene kimliğinin inkar edilişindeki öfke ve kullanılan ırkçı söylem bu azınlığın toplum genelinde algılanışına da ışık tutuyor olsa gerek. Sofya'da Parlamento Başkan Yardımcısı Ünal Lütfi'ye sordum. Azınlık haklarının savunucusu bir parti olduğunu söyleyen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin üyesi olarak, Çingeneler için ne yapmayı düşünüyor? Avrupa standartlarına e, basarak elimizden geldiğini her şeyi yapmamız lazım. Baştan bu e, Roman halkının e, gerçek sayısını e, söylememiz lazım. Çünkü son sayımlarda 370 bin falan diye gösteriyor onların gerçek sayısı bundan iki misli belki İkinci, sosyal politika yürütmek lazım onları baştan sosyalize etmek yani baştan eğitmek onlara iş bulmaları lazım ve üçüncü kültürlerinin kültür seviyelerini kaldırmak lazım ve böylece aynı haklara sahip olmaları lazım Bulgaristan'da Çingene toplumun karşı karşıya olduğu sorunlar, kimi diğer Avrupa ülkelerinde belki daha da derin. Öyleyse Avrupa Birliği yolunda sınırlar ötesi bir dayanışmanın vakti gelmedi mi? Bulgaristan parlamentosundan Çingene milletvekili Toma Tamuf bu konuda bir hayli yılgın konuşuyor. Ne zaman çok önemli bir Maalesef şartlar diğer ülkelerde de aynı olsa da çingeneleri birleştiren bir örgütlenme yok henüz. Siçil'de Sofya sokaklarında kulağa hoş gelse de bu çingene grubun çaldığı müziğin arkasında ciddi bir azınlık sorunu saklı. Ama Türk azınlığın kazanımlarına bakacak olursak önümüzdeki 5-10 yıl içinde Bulgaristan çingeneleri içinde çok şeyin değişmesi mümkün.